Oh yeah. Çeviri Kainat Bugün 28 Kasım Pazartesi Yıl 2011 Ay 11 Gün 332 Kasım 21 1433 Hicri Muharrem 3 1427 Rumi Kasım 15 Fırtına Yağmur Günün Tarihi Son Garipte Gitti 8 yıl önce bugün 28 Kasım 2003'te yapıtlarıyla yazınımıza damgasını vuran Türk Edebiyatı'nın duayenlerinden Melih Cevdet da İstanbul'da vefat etti. Şiirimizin yenilenmesini sağlayan Garip Hareketi, Melih Cevdet Anday'ın, Orhan Veli ve Oktay Rifat ile birlikte lise yıllarında başlayan dostluklarından doğmuştu. 58 yıl önce bugün, 28 Kasım 1953'te, Amerikalı P.S. yazarı Eugene O'Neill 65 yaşında ölmüştü. O'Neill'in oyunlarından bazıları, ufkun ötesinde, kara ağaçlar altında arzu, İmparator Jones ve Elektra'ya yaz yaraşırdır. Yemek listesi gün 332. Un çorbası, çoban kavurma, patates salatası ve meyve. Büyük, Büyük Saatli Marif Takvimi Herkes açık Radyo burası 94.9 Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete'nin açılışını yapıyoruz. İlk Açık Gazetesi bu haftanın Hemen Madre Gaz, Mert Öztekin ve Can Tonbülde'nin oluşan ekiple de birliktesiniz. Günaydın. Evet, bir günaydın da Dave Edmonds'a diyelim. Dave Edmonds'ın bir numaraya yükselen şarkısı ta 1970'te I you know, Aslında çok eski bir şarkının Smiley Lewis'in yarattığı bir hit parçaydı. Ama Dave Edmunds da onu tekrar Britanya'da liste başına taşımıştı. 1971'de 41 sene önce olmuş. Onun için çaldığımız bir parçayla başladık. Evet karışık ve dolu yoğun bir haftanın içindeyiz Bugün e, iklim zirvesi de başlıyor. Dünyanın geleceğini birinci derecede tehdit etmekte olduğu söylenebilecek olan köse iklim değişikliğiyle herhangi bir şey yapılıp yapılmayacağı konusunda çok ciddi tereddütlerin olduğu bir Birleşmiş Milletler Konferansı bugün açılıyor. Durban'da, Güney Afrika'da onun dışında da birçok yerde seçimler var. Karışık bir Sonucu belli olmayan pek çok olay var. Bir şöyle kısaca bakacak olursak. Ee, en önemlisi Kongo'da, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ve Mısır'da seçimler var. Ve özellikle tabii mübarek sonrası Mısır'da seçimlerin bu korkmuş sert e, askeri yönetiminde gözleri çıkararak devam ettiği korkunç sert olaylarda Mısır seçimlerine nasıl bakıldığını göreceğiz. Ee, ve askeri yönetim tantawide krizin muhakkak bitmesi gerektiğini söylemiş. Fakat protestolar da devam ediyor. Gergin bir seçim süreci başlıyor. Ondan bahsedebiliriz. İklim zirvesinde de büyük Yapan ülkelerin ortalığı geciktirme taktiklerine boğduğuna dair çok ürkütücü haberler var. İklimiz zirvesinin başlangıcı zaten biraz ürkütücü oldu açıkçası. Daha iki hafta öncesinden biraz geriye doğru pedal çevirmeye başlamıştı daha iki hafta bile az aslında bir ay öncesinden itibaren. Şimdi başlangıcı bu korkuları doğrular nitelikte çıktı. Evet binlerce yıldır görülmüş en büyük rekorlar kırılırken ısınma rekorları aynı zamanda da şeylerin geciktirme raporları da birbiri ardından geliyor. Özellikle zengin ülkelerin ama gelişme yolundaki büyük ülkelerde onlara katılıyorlar ve böyle bir şey. Öte yandan da Avustralya'da önce yangınlar sonra seller var. Ondan da bahsetmeliyiz. İskandinavya'da kış gelmediği haberinden bahsedelim. Beklenmedik. Bir aydan fazla gecikmişler. Kuru, gerçekten kuru pist olmuş. Kuru kayak pist, pistleri. Kayak pistleri. Tabir. Kuru pist derken karsız pisti kastetmiyorlardı ama öyle olmuş şimdi. Öte yandan da Britanya'nın gizli... Planları açığa çıkmış. Kanada'nın bu bitumen petrollerini, zift petrollerini destekleme projesini e, Kanadi, Britanya'da destekliyormuş. O da çıktı. Böyle bir durum var. Gerze'de de termik santrale karşı gösteriler var. Ah, Avrupa'da da kötü bir sıkış geçeceğine dair haberler var anlaşılan. Kemer sıkma politikalarının Çorba, kuyrukları, yani sup için dedikleri, çorba yani mutfakları, e, yoksullar, için. yoksullara yiyecek dağıtılan çorba mutfakları çoğalıyormuş. Hem de müthiş bir miktarda yani, Ve yani bayağı hem işsizliğin hem borç krizinin neredeyse açlık durumlarına vardı bir durumdan bahsediyoruz. Onun ötesinde Pakistan'da çok büyük bir isyan hareketi var. Çünkü NATO kuvvetleri 28 askeri vurdular. Galiba 28'di değil mi? Rakam? 24 diye ben hatırlıyorum ama sizdeki rakamın daha güncel evet, olma ihtimali var. Bende 20 evet 28 diyor. Har etsin haberi. Pakistan iyiden iyi ayağa kalkmış durumda. Öte yandan da Arap Birliği de Suriye'ye yaptırımlar uygulanmasına karar verdi. iki muhalefet oyuyla galiba geçti bu da. Occupy hareketi de, işgal hareketi de Amerika Birleşik Devletleri'nde devam ediyor. Kuvvetle devam ediyor üstelik ve kampusları, üniversite kampuslarına ...yayılıyormuş... ...ondan da bahsedebiliriz... ...ana haberler bu şekilde... ...KCK operasyonları... ...devam ediyor... ...Türkiye'de... ...yeni bir operasyon... daha Şırnak merkez belçelerinde yapıldı... ...İçişleri Bakanı'nın... ...Şahin'in de içeride ve dışarıda... ...ciddi kayıplar yaşayan... ...PKK'da çözülme sürecinin... ...başladığını söylüyor... Bir de diğer seçimlerden de kısmen bahsedebiliriz. Fas'ta ılımlı İslamcı Adalet ve Kalkınma Partisi kazandı. Onun daha da adı AKP. Rusya Başbakanı Vladimir Putin Tahtravali gibi 4 Mart'taki devlet başkanlığı seçimleri için resmen aday oldu. Tekrar eski görevine dönmek istiyormuş. Yemen'de de 21 Şubat'ta devlet başkanlığı seçimi yapılacağı açıklanmış. Haberler bu şekilde. Evet şimdi tekrar bakalım dönelim. Kongo'da Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin aslında monitör gözlemci göndermeme yolunda da bazı kararları olmasına rağmen herkes parmaklarını bitiştirmiş. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ya hep ya hiç ya şimdi ya hiçbir zaman. Diye nitelendirilen Seçimler yapılıyor Önemli aslında Yani bir sürü Problemi olan Korkunç sayıda problemi olan Ama her şeye rağmen de e, Gene de seçim yapılıyor olması Dolayısıyla Zorunlu bir demokrasiyi Denemek için Bütün hatalarına rağmen denemek için zorlayan Bir ülkeden bahsediyoruz Milyonlarca Kongolu seçime gidiyor. Korkunç bir savaş ve diktatörlük şeylerinden, dönemlerinden geçti. Yaklaşık 5 milyon insanın öldüğü 3,5 milyona yakın insanın mülteci konumuna düştüğü en az 10 bin kişinin, 10 bin kadının hatta on binlerce kadın hızına geçildiği 22 binden fazla da hipopotamın öldüğü su aygırının öldürüldüğü aşk iksir yapmak ya da yemek için öldürüldüğü belirtilen bir ülke ve üçüncü 1960'ta ülkenin Belçikalılardan bağımsızlığını, Belçika sömürgecilerinden bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana üçüncü seçim olması da ne kadar önemli bir durum olduğunu gösteriyor. İşin ilginç tarafı mesela son dakikada Avrupalılar gözlemci göndermek göndermeye karar vermişler. Daha doğrusu gözlemci göndermeme yolunda bir karar vermişlerken tekrar vazgeçmişler. Joseph Kabila ve Etienne Chissikedi arasında cereyan edecek bir seçim var. Savaş suçlarından falan ortalık birbirine girmiş vaziyette ve en büyük tehlikede Kongo yorgunluğu denen bir şey hastalıktan, mecazi anlamda kullanılan bir hastalıktan bahsediyor. O kadar Afrika'nın kalbindeki o kadar büyük sorunları olan bir ülke ki insanlar tıpkı küresel ısınma, küresel iklim değişikliği falan gibi bunları duymaktan kaçınır hale gelmişler. Tenday Marima'nın ilginç bir yazısı vardı bu konuda El Cezire'de. Her şeye rağmen de bir seçimle kendi kaderlerini tekrar demokratik yoldan tayin etmeye çalışıyorlar. Evet onu da takip etmeye devam edelim biz de. Evet Marak yani çok ilginç 32 milyon kayıtlı seçmen varmış. Ve 51 Yıldan beri ikinci şeyi kullanıyorlar. Seçim, hakkını, kullan kez seçim hakkını kullanıyorlar. İkinci e, kez o kullanıyorlar. hakikaten aslında... Kanlı koltan var bir kere. Koltan maddesi bu bilgisayarlar için elzem olan bir madde. Maden. Onuruna çocuklarında köle olarak çalıştırıldığı bir durum. 19 bin seçmen şey varmış, aday varmış. 19 bin aday, 32 milyon seçmen. Evet. 500 de sandalye var. Çok e, ilginç bir durum ya, yani muhakkak takip etmemizde fayda var. Sonucundan ne çıkacağı bakımından. Bir önemli haber de aslında bugün her pazartesi hemen hemen olduğu gibi son derece yoğun bir gündem var ama bir önemli haber de Pakistan'daki NATO saldırısı sonucu yaşamını yitiren 28 kişiyle ilgili. The Guardian bunu ben neden 24 verdiğimi biliyorum çünkü Guardian'da 24 olarak verilmiş. 24 Pakistan askeri deniliyor belki toplam 28'dir o rakam <gülüyor> bilemiyorum hani siviller falan da dahil olmak üzere. Ama The Guardian'da 24 olarak vermiş. Ve şey, yani bu NATO saldırısı Pakistan askerlerini öldürüyor olanlar. Büyük çoğunluğu en azından Pakistan askeri olduğunu biliyoruz. Ve şu an NATO bir şey bekliyormuş. Karşı saldırı ihtimaline karşı hazırlanıyormuş. Evet, büyük bir öfke de belirtiliyor. Yani Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'na şimdi El Cezire'deki haberde de 25 askerin öldüğü var. Neyse işte rakamın tam ne olduğu konusunda anlaşma olmasa da bunun kesinlikle kabul edilemeyeceği büyük bir öfke yarattığı da söyleniyor. NATO da şey açıklaması yapmış. Rasmussen NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen istenmeden sebep olunan trajik ölümlerden dolayı üzgün olduğunu belirtmişler ama meselenin bu kadar kolay yatışıp yatışamayacağı konusunda bayağı tereddüt var. Pakistan'da e, General Atar Abbas e, Albay General. Major General. Ne, bilmiyorum onun şeyini. Ben de bilmiyorum. Atar Abbas. Neyse Pakistan ordusu sözcüsü e, Guardian gazetesine yaptığı açıklamada demiş ki bu e, bunun e, Afganistan'da faaliyet gösteren bu İSAF gücü yani NATO gücü tarafından bilinçli gerçekleştirilmiş bir saldırı olma ihtimalini göz ardı edemeyiz. E, ondan sonra şey bu saldırıya gerekçi olarak da kendilerine bir ...saldırı yapıldığını söylediler ama... ...öyle bir şey varsa bize kayıpların ne olduğunu haber versinler... ...veya ne olduğunu söylesinler demiş. Yok zaten pek öyle bir... ...saldırıyla... ...saldırı gerekçesinin arkasına sığınılacak... ...gibi görünmüyor aslında... ...Rasmus sende. Yanlışlıkla zaten. vuruldu... ...falan evet. de, demeye evet. getiriliyor. Kaza, ama işte biz... yani işte ...İsaf'a saldırı oluyordu... ...ona karşı saldırı olarak vuruldu falan deniliyor. Yani son derece ciddi bir tepki yaratmış Pakistan içinde. Hatta bir e, üstten ayrılmasını istemiş ABD'nin kullandığı bir üstten ayrılmasını istemiş Pakistanlı yetkililer. Evet. Yani Haaret'in İsrail gazetesi Haret'in bildirdiğine göre bu Salala kontrol noktasında oluyor Pakistan, Afganistan sınırında ona yakın 2,5 kilometre yakınlıkta 28 asker öldü 11 yaralı diyor sonradan değiştirildi galiba bu sayı biraz daha azaldı ama <gülüyor> Pakistan <gülüyor> NATO'nun destek lojistik destek yollarının %50'si %49'unu sağlıyormuş bunları kesti şimdilik geçici bir süre durdurdu ve askerlerin uyurken ölmüş oldukları detayı da var pek öyle saldırı gibi Hayır, zaten edin. saldırı bize evet. e, yanlış bir şeyden, algılama herhalde Afgan milislerden veya işte e, NATO terminolojisiyle teröristlerden geliyor denildi yapılan açıklamada evet daha yani önce hani o üstten değil ondan sonra onları vurmaya çalışırken orayı vurduk açıklaması yapıldı NATO'dan evet, daha önce de böyle bir şey gelmişti ee, bir kaza haberi hatırlayacaksın yakın bir Şeyde, 2009, 2 sene önce kadar gene bu, bu şekilde. O zaman 2 Pakistan askeri öldürülmüştü. Ve NATO'nun destek yollarını, lojistik yollarını 10 gün için o zaman kesmiş olduğu belirtiliyor haberde. Fakat şimdi bu çok daha büyük ve üstünde sürekli olarak kapatılması için 15 günlük bir süre verilmiş olduğu anlaşılıyor. Amerikan üstünün. Ve kesinlikle kabul edilmez diye <gülüyor> Yusuf Rıza Gilani de Pakistan Başbakanı da acil toplantılar yapmış ve çok ülkenin dört bir tarafında da Amerikan bayraklarının yakıldı çok ciddi bir öfke var. Çünkü bu zaman içinde birikti zaten Afganistan'ın, Pakistan'ın herhangi bir egemenlik hakkının. Kalmadığını söylüyor insanlar. Amerikan bayraklarını da o sebeple yakıyorlar. Şimdiye kadar görülmüş yani 11 Eylül 2001'deki saldırılardan 10 yılı biraz geçmiş olan saldırılardan sonra başlayan bu çatışmadaki en kötü olay olduğu belirtilmiş haberler arasında. Evet bunu da böylece ne yapacağız? Takip edeceğiz de diyemeyiz. İşte böyle bir olay. Zaten abi. takip ediyoruz evet, yıllardır. Evet. Gelelim Mısır'a tekrar dönelim. Mısır'a geçmeden önce bir Yemen'e uğrasak mı? Kısa bir haberim var orada haber takibi adına. E bence o seçimlerle, seçimlerle de karışık tamam. yapmamızda fayda var. Mısır'ın askeri yöneticisi çok var şeyler olur demiş Tantavi yani eğer ülke bu şimdiki krizden çıkmazsa berbat şeyler olur demiş. Onu da ne demek olduğunu anlayabilmiş değilim aslında bakarsan ama böyle bir açıklama yapmış. yani Feld Mareşal Hüseyin Tantavi yüksek askeri dostun yüksek askeri konsey mi diyeceğiz ona işte o şekilde de yorum, söz edilen komuta konseyinin başı diyor ki kesinlikle şu andaki bir soru soruyorum. İzledin mi o şeyi? Tantawi'nin açıklamasını bilmiyorum. Yok izlemedim. Bu Mısır'daki şu andaki görülen karışıklığın Arkasında ne olduğunu söylemiş. İzlemediğim için bilemiyorum da. Ne olduğunu söylemiş. Bir tahminde bulunabilir misin? Yabancı güçleri. Bir dejavu hissi. <gülüyor> Geldi sanki Cuma günü bunu vermiş miydik yoksa benzer Daha... bir şey mi verdik? Ama bunu hep veriyoruz zaten. Evet, hep veriyor. Hüseyin Tantawi çok acil bir konuşma yapmış. Resmi haber ajansı kanalıyla. Hemen e, çekil diyorlar ya Mısır'daki şeyler, e, isyancılar, devrimciler diyeyim. E, dış güçlerin parmağı var bu işte. Çok çok kötü olur demiş yani her şey yaparsanız. E, tabii şu da var hani Tant biraz istikrarsız da konuşuyor. E. Kimdi hatırlayamıyorum ama sanıyorum Mısır'da o sıradaki yani ilk Ocak İsyanı sırasında Şubat Devrimi Ocak İsyanı sırasındaki El Cezire e, muhabirlerinden biriydi Dilma Hatip ismini hatırladım. O e, hmm. Twitter'dan o dönemde bir şey yapmıştı, yorum yapmıştı. Arap diktatörlüğü 3 konuşmadan sonra giderdi gözüken o diye. Eee işte, yola çıkarak işte Mubarakt'ın birinci konuşmasında Benzer şekilde. Tantavi'nin geçtiğimiz günlerde ölümler için özür dileyen konuşmasına benzer şekilde konuşmuştu. Ee, şimdi ikinci konuşmasına dış güçleri suçladı. Üçte ne olacak? Ee, hiçse... Üçüncüde ne oluyordu? Son konuşmada. Üçüncüde yanlış hatırlamıyorsam e, rasyonaliteye e, sağduyuya hitap eden bir konuşma yapmaya çalışıyorlardı. Tamam bakın gideceğiz ama hani böyle böyle. Şimdi ısrarcı olmayın. Çünkü ülkenin ee, geleceği kaderi söz konusu. Şimdi şeklinde. ikinci bu hesapça ikinci, i̇kinci tehditvari olan aşamadayız yani. Şey demiş buldum da haberi BBC Türkçe haberlerde var. Ülkenin bir dönüm noktasında olduğunu bu yabancı güçler tarafından ortaya konan <gülüyor> çıkarılan kriz atlatılamazsa korkunç sonuçlar ortaya çıkar demiş. Bununla ilgili yalnız e, hani e, şöyle bir şey var. Tanrı ne kastetti tam olarak bilmemekle beraber bugünkü Washington Post e, gazetesinde pardon Washington Post müydü tam olarak emin olamadım. E, onu kontrol edeceğim ama e, bugün yine e, çok önemli bir haber vardı ve çeşitli yerlerde de görüyoruz. Tek kaynakta değil Mısır ekonomisinin e, ciddi anlamda e, Wall Street Journal'muş bu arada. Onda da söyleyeyim. Çizgide sınırda hudutta olduğu, 3 tane eş anlamlı kelime kullanmış oldum arka arkaya ama. Ee, ve yani bu seçimlerden istikrar yakalanamazsa Mısır için de ekonominin çok daha kötü bir yere gidebileceği söyleniyor. Tabi şeyi de ummamak lazım. Hani ekonomi nereden başladı da buraya geldi noktasında unutmamak lazım. Çünkü bu gibi yayınlarda Wall Street Journal veya diğerlerinde ...şeyi göremiyoruz. Zaten isyanlar başlığında mübareke isyanlar başlığında... ...Mısır halkının yarısının günde iki dolarlık kazancın altında... ...yaşamaya çalıştığı bilgisini hiçbir yerde göremiyoruz. Onu da verelim bu vesileyle. Evet. <gülüyor> El Ceziri'de e, şirin... Çünkü Wall, çok özür diliyorum hmm. kestim ama Wall Street Journal'daki haberde şöyle verilmiş. Ocak'ta Mısır'da isyanlar başlamadan önce... ...Orta Doğu ekonomileri arasında Mısır'ınki en e, mut vericiydi İstikrarlıydı. Promising. Poster çocuğu. Evet olarak veriliyordu. İşte 2007'de %7 büyümüştü falan gibi e, rakamlar var ama nüfusun yarısı da 2 dolar. Evet. Geçiniyordu. Geçiniyor ve geçmeye de devam ediyor. El Cezire'den Şirin Tadros'ta senin de demin bahsettiğin şeye benzer bir yorumda bulunmuş. Bu tantavi 50 kişilik bir danışma konseyi kuracağını açıklamış. Bu Yüksek Askeri Şura'ya Yüksek askerli, Askeri Konseye yardımcı olmak üzere. Şirin Tadros da diyor ki bu danışma konseyi kurulması da 12'ye 5 kala tedbiri sayılıyor diyor buralarda. <gülüyor> yani bu da bir aşama işte. Yani son dakika tavizi yatıştırayım diye seçim öncesinde. Kararı biz veririz ama siviller siz de gelin. Evet. Fakat e, yani şöyle bir problem varmış. E, herhangi bir yetkisi de tanınmıyor seçimlerden sonra. Kim yetkili olacak filan belli değil. Bir danışma kurulu var. Yüksek askeri komite var. Ama seçimler de yapılıp bir kısmını e, sivillere devredecek gibi tamamen bulanık saçma sapan bir şey var ve bu böyle büyük dalgalar halinde de devam ediyor kolay kolay da bastırabilecekleri kanısında olmadığını ama e, şeyi de söylemek çok gasteci yani bu böyle yani hani kolay kolay bastırılabilir bir durumda değil çünkü çok ciddi bir orada e, haksızlığa uğramışlık hissi var ve umudunun kırılması hissi var insanların e, ordunun ekolduktan sonra yönetime Geri vermekteki en azından kendi vesayetini devamlı hale getirmeden geri verme konusunda gösterdiği çekimsellik yüzünden. Ama e, Mısır ekonomisinin de gerçekten zor bir durumda olduğunu söylemek lazım. Bu seçimler e, veya hemen sonrasında bir şekilde bir istikrar sağlanamazsa e, daha da kötüye gidebilecek. Bunun da sonuçları siyasi sonuçları da mevcut olandan daha da armasık olabilir. Evet, fakat şey de yani çeşitli gözlemcilerin ve gazetecilerin yazdığı radikalden de Feyim Taştekin yakından takip ediyor söylediği gibi tahrir gerçek devrime kararlı sular durulmuş değil ve yarım kalan devrimi tamamlamakta son derece kararlı görünüyorlar diyor ve çok acayip insanın içini tuhaf eden ayrıntılar da var mesela aynı gün içinde üç tane üç ayrı kişi gözünü kaybetmiş bu keskin nişancılar tarafından üçüyle karşılaşmış karşılaştığını söylüyor evet. Yani sadece o, üç onun kişi gördüğü diyor. sadece evet, üç kişi onu söylüyor evet o da ve bu da çok tuhaf bir şey diyor Kaldır başını Mısırlı git git Tantavi git. Ee, mesela işte fotoğraf çekmeye çalışırken Selefi denen bir grup İslamcı bir grup gençler kadınları çekemezsin diye müdahale ediyormuş. Ama bir kişi hemen araya girip kusura bakma cahil insanlar diye destek verip sen çek diye devam ediyormuş. Öyle bir hava var. Yani Mısır'da aslında her e, kesimden insan var meydanlarda. Müslüman kardeşler pek yok bir tek onlar çünkü seçim kazançları uğruna askerlerle anlaşma yapıp bol ada çıkartmaya çalıştılar ama onların arasında da bir ikilem ikilik çıkmış bir kısmı gelmiş Tahrir Meydanı'na bütün şeye rağmen katılmama kararına rağmen merkezin ve mesela bir gözünü kaybeden bilgisayar mühendisi Tarık Morsi Müslüman kardeşler her zaman kendi çıkarlarını gözetti. Mübarek döneminde de rejimle işlerini iyi götürüyorlardı. Zaten demiş <gülüyor> ne zamanki mübareğin sallandığını gördü gösterilere katıldı. Şimdi askerle pazarlık yapıyor diye. Herkesin derdi koltuk. Ama geri dönüş yok diyorlarmış. Bir doktordan bahsediyor Muhammed Hamis mesela gene. Eee. Gece gündüz orada çalışıyormuş. Devrim için zaten en ağır bedeli ödemiş. Askerlerin attığı plastik mermi gözünü kör etmiş. Doktorunda mı? Evet doktorunda ama çalışmaya devam ediyorlar. İnanılmaz bir durum var aslında. Artık her şey kontrolümüz altında diyor. O, o doktor da mesela beş vakit namazında dindar bir Müslüman diyor. Ama ne Selefilere ne de Müslüman kardeşlere zerre kadar prim veriyor diyor. İslamcı grupları insanların inançlarını parsellemekle suçluyor demiş. Oldukça e, ilginç gözlemleri var. Çok iyi bir takip yapmış olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten Fehim Taştekin'in öyle kolay kolay e, bu asker, askeri yönetimin Cunta'nın bu duruma hakim olabileceğini zannetmiyorum. Bu birkaç safalı bir seçim bu. Yani Ocakta da devam edecek böyle birkaç ay süren özel bir seçim sistemi. Bu arada <gülüyor> eski Atom Enerjisi Ajansı Başkanı'nın da araya e, arada başbakanlığı üstlenmesi için çağrılar da bulunuyor. Muhammed El Baradey araba ara, ara dönem başbakan olması. O da kabul ederim bu fedakarlığı yaparım demiş. Ona da belli bir güven var. En az <gülüyor> 42 kişi öldürüldü ve 3.250'den fazla insanın da yaralandığı pek çok insanın gözünü kaybettiği tespit etmişler aslında videolarla. Bu bir keskin nişancı onun da peşindeler. Özellikle insanların gözüne plastik mermi atan bir subay var. Adı da yazıyordu bir yerde ama unuttum şimdi göremiyorum yani. Fakat Mısır'da da durum devam ediyor. Diğer seçim Yemen ve diğer seçim haberlerini de birazdan vererek devam edebiliriz. Açık gazete <Gülüyor>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 Mama, I must have whiskey. Oh, you know why? Oh, na pa la pa.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 Alabama we now must say goodbye we've lost our good old mama and must have dollars, you know why oh Alabama we now Must say good bye good old mom must have dollars So oh, you know why dinledik Alabama Song Kurt Weill'in Bertolt Brecht'le beraber Yarattığı ölümsüz yedi ölümcül günah Müzikalinden, kabaresinden de diyebiliriz. Çok ünlü bir şarkı. Otelenya'nın ölümü 30 e, yıl olmuş tam dün. New York'ta Penting'de, Viyana'da, doğumu, Viyana'da doğmuş. Çok önemli bir şarkıcı ve oyuncu aynı zamanda. Çok, yani, hezarfen özellikleri de var. Beş parmağında beş marifet bir insan. Ona bir günaydın dedik. Alabama şarkısıyla belki bir tane daha çalma fırsatımız olabilir. Evet Açık Radyo 94.9 Açık Kast'a devam ediyor. Ve biraz önce sözünü ettiğimiz birkaç seçim daha var elimizde. Hepsi birbirinden önemli tabii. Onları söyleyelim. Yemen'den bahsediyorduk. Yemen'de de Şubat'ta mı seçim olacak? Henüz gitmedi Salih. Bir türlü gönderemedik ama ben gitmişte sayıyorum kendisini şahsen. Evet, ee, Şubat'ta Yemen'de seçim olacağı söyleniyor. Ama... 20, 21 Şubat'taymış evet. Devlet Başkanı Salih'ten yetkilerini devralan yardımcısı Mansur Hadi konuşuyor artık. Ama tabii orada da e, cuma gününde biraz değinmiştik ama birkaç detay var e, üzerinde biraz durulması gereken. Bir tanesi bu e, anlaşma devlet başkanı Salih'in görevi devretmesi anlaşması öyle e, çok da adil olarak değerlendirilmiyor. Çünkü Salih'e ömür boyu bir, bir kere her şeyden önce dokunulmazlık veriliyor. Ama bütün Yemen sokakları da meydanları da insanla doluydu bunu kabul etmiyorlardı. Yani. Şimdi o sadece dokunmazlık meselesi de değil. Kabul edilmeyen şey hani kişinin gidişatıyla olayın çözüleceği e, inancından hareket edenler aslında. E, çünkü bu orada da bir e, düzene karşı olunması durumu var. Hani başkan yardımcısına görevin yetkilerinin devredilmesiyle ne kadar çözüleceğine insanlar pek inancı olmasa gerek. Dünyanın en eski... ...en yoksul ülkelerinden biri... ...buna rağmen e, o bölgedeki en kuvvetli kadın hareketlerinden birine sahip. Örneğin evet. Yemen. Çok da bahsedilmiyor bundan ama... ...onu da söylemek lazım. Evet. E, bir de... E, ...yine mezhep çatışması tehlikesi de baş gösterdiği haberler var. Saada bölgesinde bir sünni din okuluna saldıran... ...Şii isyancı da en az 21 kişinin de... E, 21 kişiyi de öldürdükleri haberi var. Ama burada bırakalım bence bunu. Fas'ta da ilk genel seçimi AKP kazandı. Oradaki ılımlı İslamcı deniyor. Madalit ve Kalkınma Partisi. Fas kralı demokrasi talepleriyle baş etmek için gösteriler başlayınca anayasayı değiştirip seçim yapma kararı almış. Yetkilerinin bir kısmını da hükümete devretmişti. İşte böyle bir şey var. Rusya'da da tahtravallimiz var malum Vladimir Putin tekrar geliyormuş gene böyle bu sefer kırmızı değil mavi halı döşenmiş podyumda partisinin. Mor ne zaman düşünecek? O Sezar olduğunda mı? Ee, evet. Kaiser ya da. Evet. Eflatun ve fena bir renk değil bence de. Benim tercih ettiğim bir şey zaten renk. Yakışır da Putin'e. 4 Mart'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri için resmen aday olmuş. Yalnız işler Rusya'da tam da istendiği gibi gitmiyormuş. Şunu da belirteyim. Partinin çoğunluğu kazanacağı ve Putin'in tekrar başbakan olacağı. Tabi Cumhurbaşkanlığına da o zaman öbür medvedev geçecek. Böylece bir algülüm vergülümün tipik bir Rusçasının ne olduğunu bilmiyorum ama harika bir düzen kurulmuş durumda orada. Ve sonsuza kadar böyle gidecekler. İkisi de genç. Zaten yaşlanmıyorlar da. Evet. Zaten soğuk bir yer orası da. Yani fazla... E, kok ...kokmaları ihtimali yok. Evet. E, böyle resmen... ...adaylık durumu da... ...oldu diyebiliriz. Peki seçimler... ...meselesi bu kadar. Takip etmeye çalışacağız... E, İklim zirvesinden dokuz buçuktan sonra belki bahsedebiliriz. Ortalık hem diplomatik anlamda hem de bizzat gezegenin durumu açısından baya karışıklık, türbülans içinde olduğu söylenebilir. Kar yağın, yağmayan yerlerle kuraklık olan ve sellerin bir arada gittiği yerler var. Bu vesileyle isterseniz Dörbün'den biraz bahsedelim. İşte dokuz buçuktan sonra bahsedelim. Dokuz buçuktan sonrasına bırakalım. Peki. Evet. Ondan sonra e, biraz da şeyden bahsedelim. Türkiye'deki e, özür dinlenecek daha neler var neler yok tartışmasını da belki. Ali Bilge Bununla ilgili bırakalım. aslında bir şey vardı. Ee, yani Ali Bilge'ye bırakalım tabii ki bunu ama. Ee, bir radikal gazetesi 27 Kasım'da yani dün bir derleme yapmıştı. Özür dillenebilecek konularla ilgili mesela Diyarbakır askeri cezaevi işkenceleri, Kahramanmaraş ve Çorum katliamları, Varlık Vergisi ve Trakya olayları, utanç operasyonu, e, şey, Ermeni keşişleri, yani kayıplar ve faili meçhuller, kanlı 1 Mayıs şeklinde e, çeşitli bu konuda uzmanların ağzından özür e, konular sıralanmıştı. Yani burada bir eksik e, kedik yok bayağı fazla fazla var orada. Ne söylesem bir az gelecek tabii bu da öyle bir bir nakışa durumu var. Yani Türkiye'nin genel tablosu bu açıdan bakıldığı zaman hakikaten tüyler ürpertici bir manzara arz ediyor ama burada... Yani bu hani enseyi karartmak için bir sebep değil çünkü bir yerden başlanmak lazım herhalde bu gibi şeylere. Tabii tabii. Ama yani hakikaten çuval karıştırıldıkça içinden Konuşucuğa şeyler çıkıyor ve kokular. Bu arada Radikal Gazetesi'nin bugünkü manşetinde de Atatürk vurun dedi vurduk diye bir Hüsamettin Cindoruk açıklaması var. Celal Bayer dersimi bana bu cümleyle anlattı diyor. Polis jandarma Tunceli'ye giremiyor vergi alamıyordu çok uyardık sonunda Atatürk vurun dedi diyor. Cumhuriyet Halk Partisi egemen partiydi ama Menderes, Köprülü, Millet Mendes ve Köprülü de milletvekiliydi. Siyasi mesuliyet herkesindir. Dersim özrünü devlet dilemeli. Hükümetler gelip geçici hukuken mühim olan meclisin kolektif özlüdür. Anayasaya uygundur demiş. Hepsi çok iyi, çok güzel söylemiş ama çeşitli parti başkanlıklarında hatta mecliste de bulundu çeşitli sorumlu mevkilerinde bugüne kadar bunların niye söylemediğini Hüsamettin Cin Doruk'a da sormuş mu söyleşi yapan, ezgi başaran onu bilmiyorum. Asıl sadece başlıkları, spotları gördüm ben. Yani geç olsun güç olmasın diyoruz. Sürekli olarak bunu söylüyoruz ama bir şeyinde bir haddi var herhalde yani. Geçikme hakkı. <gülüyor> Geçikmenin de bir haddi var. Yani Hüsamettin Cin doğrukun. Şimdi ortaya çıkıp bunları söylemesi insanın hafifçe midesini de bulandıracak kadar gecikmeyi içeriyor. Ben bana sorarsan. Bu arada daha önceleri nereley neredeydiniz şarkısında çalalım mı? Çalacak çok parça var. Çalabiliriz. Bu arada çok fazla zamanımız kalmadı aslında deprem günlüğü köşemiz var deprem günü köşemiz girmeden önce. Ama e, Avrupa'da özellikle Euro alanı, euro alanı, avro alanı hangisi üzerinde? Mutabı kız bilmiyorum hangisini kullanacağımız üzerinde. Ama avro diyelim peki. Avro alanı konusundaki endişeler de artmaya devam ediyor. Ee, eğer bir şey yapılmazsa çok ciddi alanın e, çökebileceği 10 gün kadar kısa bir süre içinde. Hatta e, çökebileceğine dair bazı değerlendirmeler var. Örneğin Financial Times'da e, Wolfgang e, Münchel kendi köşesinde böyle bir değerlendirmede. Bulunmuş ee, çok bunun üzerine konuşamayacağız ama belki dokuz buçuktan sonra yine buna değinebiliriz çünkü İspanya'da olan biten ve e, Almanya Fransa'nın da bu ihtimalin önüne geçmek için Avrupa Birliği'nin tüm e, karar alış kurumsal yapısını kökten değiştirebilecek bir e, yöntem üzerinde konuştukları ve hatta anlaşmaya vardıkları konusu da var. Evet yani Avrupa'nın işte Reuters haber Reuters haber ajansından Janet Lawrence imzasını taşıyan haberde zaten Avrupa'daki bu yeni kemer sıkma şimdi politikalarıyla ya yani sokaklar bütünüyle doluyken e, bayağı böyle uzun çorba mutfakları ve şidde borç kredi bir yanda Avrupalılar son derece karanlık bir geleceğe, kışa doğru gidiyorlar diye. Odun sobaları modası gelmiş bu arada. Onu da söyleyeyim. Bu da kötü bir haber sayılmaz. En iyi iş yapan Yunanistan'da odun sobaları satıcılarıymış. Aslında çok iyi bir haberle sayılmaz. <gülüyor> Hiç değil. Yani Avrupa'nın bütün o kolonizasyon akımının arkasında Avrupa'da Odunu bitirmenin de bir sebep olduğunu söyleyenler de vardır biliyorsunuz o yüzden. <gülüyor> evet, Paris'te de kredi municipal dünyanın en eski rehincilerinden biri faaliyet gösteriyormuş kuvvetle. Ondan da bahsedebiliriz. 9.30'dan sonra. Evet 9.30'dan sonra. Peki. Van depremi günü Günaydın. Bugün 28 Kasım 2011. Van Erciş depreminin 36. Van Edremit depreminin 19. günü. Van'dan çok tatsız haberler almaya devam ediyoruz her gün. O yüzden Van'ı unutmamak için, orada neler olduğunu takip edebilmeniz için yalnız değilsin vanworldpress.com adresini takip etmenizi öneriyoruz. Oradan ihtiyaç listelerine ve acil durum çağrılarına ulaşmanız mümkün. Bugün konuğumuz geçtiğimiz haftalarda Afetler'de Psikososyal Hizmetler Birliği çerçevesinde. Van'da yaklaşık 10 gün geçiren psikolog Aslı Çarkoğlu. Günaydın Aslı, hoş geldin. Günaydın. Ee, Van'daydın, Türk Psikologlar Derneği'nin gönüllüleri olarak gittiniz. Hı hı. Kalabalıkça da bir ekiptiniz. Ee, sistem nasıl işliyor, neler yaptınız? Biraz anlatır mısın? Şimdi e, biz oraya gittiğimizde e, dernek çatısında... E, hem Van hem Erciş'te e, çalışılıyor. O yüzden e, Ankara ve İzmir grupları genelde Van merkezdeki e, çadır kentlerde, İstanbul grubuysa yoğunluk olarak Erciş merkezdeki e, çadır kentlerde çalışmak üzere organize olmuştuk. O yüzden biz Van'a iner inmez direkt Erciş'e geçtik ve daha sonra da pek Van merkezi görmedik açıkçası. Bu arada siz sanırım tam... Erciş, Edremit depreminden bir gün önce gittiniz değil mi? 8 Kasım gibi gittiniz. Dolayısıyla depremde oradaydınız. Deprem sırasında oradaydık ama Erciş'teydik. Ee, bizim Ankara'dan gelen arkadaşlarımız Van'daydılar. Onlar bizzat yaşadılar. Hatta yemek yemekte oldukları binanın tam karşısı gözlerin önünde indi aşağıya. Ee, biz genelde dediğim gibi Erciş'te e, çalıştık. Ee, nasıl çalışıyor? Gönüllü bazlı çalışıyor. Gitmeden önce dernek tarafından verilen üç günlük bir çalıştayda bir şeyler öğrendik. Özellikle krize müdahale, kriz zamanı yapılası, psikososyal müdahaleler üstüne bu alanda çalışan uzman arkadaşlar tarafından bilgilendirildik. Daha sonra sahada da çadır kentlerde çünkü bizim bu APHB yani Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği çadırsa altında Kızılay'da var. Ve bize lojistik desteği Kızılay sağlıyor. O yüzden Kızılay'ın çadır kentlerinde koğuştan O yüzden de orada genelde çalıştık. Gençlerle, yetişkinlerle paylaşım grupları üstünden çadır ziyaretleri yapıyorduk çadırlara gidip hali hatır sorma, aileyi beraberce görme, gözlemleme için. Daha sonra çocuklarla gündüzleri epey çalışma yapılıyordu. Oyun veri ve işte sanat aktiviteleri üstünden onlarla çalışmaya çalışıyorduk. ...böyle gidiyordu günlerimiz genelde. Peki iki şey sormak istiyorum. Birincisi şu, bu grup evet Kızılay'la çalışıyor ve Kızılay'ın çadır kentlerinde çalışıyorsunuz. Ama biz bölgede çadır kentlere erişemeyen pek çok insan olduğunu da biliyoruz. Öte yandan da başka kurulan çadır kentler de var, Kızılay bağlantısında olmayan. Oralarda herhangi bir çalışma var mı bildiğiniz? Orada iş nasıl yürüyor? Şimdilik A APHB çatısının altındaki gruplarda yok... Ama velakin e, zaman içinde böyle çalışmalar olması üstüne konuşuldu. E, fakat bu bir e, koordinasyon problemi e, yine elimizin altında. Hani e, merkezlerde şehir merkezlerinde organize bir e, oluşum olmadan e, gidip e, sokakta insanlara merhaba, haberinizin ötesine gidilemiyor şu anda. Çünkü böyle hizmetler vermek için bir e, altyapı olması lazım. Daha henüz o altyapıyı çok göremiyoruz merkezlerde açıkçası. En büyük derdimiz orada ama Başka gruplar da var. Örneğin yerelden çalışan psikolog ve psiko sosyal hizmet veren diğer meslek gruplarından arkadaşlar merkezlerde bireysel olarak işler yapıyorlar. Belediyeden bir grupla tanıştım. Rehberlik, psikolojik danışman ve sosyal hizmet uzmanı olan arkadaşlar vardı. Onlar belediye bağlamında birkaç sağlık hizmeti verilen yerde çalışıyorlardı. Ee, ama şu anda en organize psikososyal hizmet e, sağlayabilen grup e, bir sağlık bakanlığı bünyesinde olanlar bir de APV oluyor. Onlar da genelde maalesef Kızılay'la şu anda e, en fazla çalışabilme olanağı bulmuş durumda. E, diğer yerlere çok fazla erişimiz olamadı da. Yani. Ben Türk Psikologlar Derneği'nin bu işe başlamadan hemen önce depremden birkaç gün sonra yaptığı çağrılarda acilen Kürtçe bilen psikolog arıyoruz dediğini anımsıyorum. Dille ilgili bir sorun yaşadınız mı? Yeterince Kürtçe bilen psikolog var mı? Valla bizim gittiğimiz grup şanslıydı. Çünkü bizimle beraber çalışan, biz oraya vardığımızda 2-3 kişiydiler. 100. Yıl Üniversitesi rehber Psikolojik Danışmanlıktan Vanlı arkadaşlar vardı. Bizim de yanımızda bir arkadaşımız, Kürtçe konuşan lisans öğrencisi bir arkadaşımız vardı. Sorun olduğu zaman onlarla Araya girerek yardımcı olmaya çalışıyorduk. Ee, çok sorun yaşamadık ama özellikle çocuklarla yani 4 yaşından küçük çocuklarla falan çalışırken ve e, işte 50'sinin üstünde kadınlarla çalışırken e, sınır Geliyor. Orada sorun var. Evet şöyle, şöyle bir şey hatırlıyorum da, çünkü hani e, lisansı ya da yüksek lisansı bitirmiş Kürtçe bilen yeterince insan bulunamadığı için... ...üçüncü ha. ve dördüncü sınıf lisans öğrencileri de gelebilir gibi bir çağrı yaptığınız anımsın. Aynen sorun. öyle oldu zaten. Bizimle gelen arkadaş üçüncü sınıf öğrencisiydi örneğin. Daha önce giden arkadaşımız vardı o da dördüncü sınıf öğrencisiydi. E, bu arkadaşlarla genelde işte... E, Yapılan e, görüşmeyi idare eden kişi daha uzman biri olurken, onlar genelde çevirmen kişiyle sınırlı kalıyorlar. Peki son bir şey soracağım, nasıl devam edecek, gidip gelecek misiniz, yoksa şift halinde mi çalışıyorsunuz, nasıl oluyor? Biz vardiyalı yani aslında vardiyada gönüllük üstünden farklı gruplar devamlı birbirini izleyerek gidiyorlar. Şimdilik gitmeye devam ediyoruz. E, vallahi Kızılay desteği verdikçe bizde gönüller oldukça e, bir 6 aylık e, gitme taahhütümüz vardı Onu e, tamamlamaya çalışılacağını biliyorum e, Şu anda orada hala yeni bir grup dün döndü e, yeni bir grup dün gitti e, Devam ediyor hem e, merkezlerdeki hem Ankara hem İstanbul merkezdeki eğitimler devam ediyor hem de gidişler devam ediyor. Şimdilik bir süre daha gidilmesi öngörülüyor. Ben de ufak bir şey sormak istiyorum. Lütfen. Bu genel gidişatı yani oradaki ruh hali olarak bir kıyaslama yaparak nasıl değerlendiriyorsunuz bu noktada? Şimdi bizim gittiğimiz haf Ta ilginç bir haftaydı. Bizim gittiğimiz gün gördüğümüz Erciş Çadırkent ile Van'daki deprem sonrası gördüğümüz Çadırkent değişti. Biz gittiğimizde büyük bir deprem olmuştu. Diğerleri artçıl mantığıyla bakıyordu ve herkes evet yavaş yavaş işte evler kontrol edilecek. Bizim evde çok zarar görmedi zaten geçeriz herhalde derlerken Van'daki depremden sonra bir anda tekrar kriz durumuna geri dönüldü ve o, da, o zamandan beri kriz durumundan çıkıldığını ben daha henüz e, ne duyumunu aldım ne de ben dönene kadar bunu gördüm. Yani e, devamlı e, sallanılıyor e, ve bu sallanma ve depremlerin devamı e, insanlarda çok ciddi bir e, güvensizlik yani eve girmeyi düşünmeyi dahi akıllarına getiremiyorlardı halimiz. Ama tabi bir yandan da çok ciddi bir soğuk var. Biz oradayken eksi 12'leri gördük. Şu aralar eksi 20'lere doğru gidiyorlar bildiğim kadarıyla. Ve bugün düz inanın güneş var ama iliğinize işleyen bir soğuk da var. Ve bu soğukta çadırda olmak çok zor bir denklem. Yani çadırın içi ısınmıyor değil ısınıyor ama hiçbir izolasyonu olmadığı için sobayı kapattığınız anda bir anda soğuyor. Geçen gün elektrik kesilmiş. Ben onu duyduğum anda içim ürperdi. Çünkü birçoğu elektrikle ısınıyorlar ve elektrik kesildikten 5 dakika sonra o çadırlar e, eksiye doğru inmeye başlar. Şimdi bu durumlarda nasıl başa çıkılacak? E, ben de endişeliyim açıkçası. Çünkü bizlerin mesela çok ciddi uykutulumların falan vardı ama e, ev çadır evlere girdiğiniz zaman onlar yani yatağın üstünde döşekle yatıyorlar. Şimdi burada izolasyonsuz bir ortamda kar bastırıp bu soğuğa girdikleri zaman bir de elektrik kesilir veya işte tüp dağıtımında sorun yaşanırsa çok ciddi sorun olur. Evet. Zaten tüple ısınmak yani her an bir yangın tehlikesi de demek falan. Yani ben endişeliyim açıkçası evet. Çok teşekkürler çok teşekkür Aslı Çarkoğlu. Rica ederim. Kolay gelsin. Sağ Van deprem günlüğünü tutmaya devam edeceğiz. İyi sabahlar. Van depremi günlüğü. Açık gazetede Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Mahir. Günaydın. Evet yani genel olarak Avrupa'da ve dünyadaki krizden de giderek de kötüleşmeye dair, kötüleşmeye gittiğine dair haberler de alıyoruz ama onları konuşacak zaman ve meşeği de bulamıyoruz. Çünkü gene Türkiye'de çok gündemi meşgul eden. İşte bu özür meselesi ve Dersim meselesi ön plana tekrar çıktı. Belki gene epey sizinle programlarda bundan bahsetmiştik ama gene bunu sürdürmek anlamlı olabilir diye düşündük. Evet. Ee, şimdi e, Dersim kelimesini rahatlıkla kullanabiliyoruz. Dersim denemiyordu bu memlekette. Evet denemiyordu. Beni de, derseniz hemen e, ş, ş, kayıt altına girerdiniz. E, dolayısıyla e, mesela e, Kürt kelimesini dersim kelimesini e, Kürtleri konuşmak falan e, ne, müseccel Kürtçü diye bir şey vardı değil mi? Bir e, şey olduğunda o insanlara işte bu müseccel komünist yani teşhis edilmiş komünist, müseccel e, Kürtçü e, kadar, e, isimlendirilirdi. E, hem, hem komünist hem de Müseccel Kürt olduğu durum vahimdi zaten. Onun için cidden son yıllarda alınan mesafeyi en azından korktuktan dersin diye konuşabiliyor insanlar. Başbakan da konuşabiliyor. Herkes isimlendirmeyi gerçek adını, adını bölgenin birini biliyor. Şimdi bu özür dinleme ortamında gerçekten ciddi. Bir şekilde Türkiye'nin gündemini e, Oturdu e, Biraz böyle bu Özür dileme nasıl bir ortamda oluyor e, Bu özür dileme e, Özür dilerken e, Tıklarınız neler İktidar perspektif açısından bakalım Yani siz Kürtlerden Kürtlerin bir kısmından Özür diliyorsunuz e, Dileme biçiminize ilişkin de bir de Kusunda var Güzel e, ama nasıl bir ortamda özür diliyorsunuz Birinci taraftan bir savaş var. Ee, yani Kürtlerle, Kürtlerin bir bölümüyle, şiddet yanlısı bir bölümüyle, PKK saldırılarına karşı düzenlenen bir son harekat var. Biz bunun hakkında çok şey bilmiyoruz. Az şey biliyoruz. Şimdi dersinden özür dilerken bir gaz olayından söz ediliyor. Eşit olmayan, şiddetten devlet şiddetinden söz ediliyor. Şimdi biz burada son harekatta e, eşit bir durumun söz konusu olmadığını, parçalanan bedenlerden, zehirlenen bedenlerden bedenler olduğunu e, iddialarıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla siz bir özür dilerken yeni özürler de söz konusu ona bakmamız gerekiyor ve bu iç içe geçmiş bir durum. Yani siz kazan vadisi zehirli bomba attınız mı? Biz soruyoruz. Hava kuvvetleri dersin anda mağaraları gaz bombalarıyla yaktı mı? Bunun belgeleri var mı? Var. Bu insanlar ee, kelleleri uçuruluyor, gazla zehirli, fareler gibi e, gibi dediği gibi öldürülüyor. Peki, bugün, İhsan Sabri Çağlayangil'in şeye söylediği gibi değil mi o da? Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu o falan. da daha sonra sanıyorum Soner Yalçın'a verdi e, Kılıçdaroğlu bu, bu görüşmeleri. Soner Yalçın da kitaplarında ve yayınlarında kullandı bunun. Evet. gibi yapılan söyleşi. Şimdi burada bu artı pek çok kaynakta bu savaşa ilişkin. Yani e, bu o günün en ileri teknolojisiyle sahip e, savaş gereçleri, araçları, işte gazları, zehirli bombaları kullanılır. Bunu başbakan da diyor ki bugün bu tür şeyler var. Peki aynı başbakan bugün e, Sri Lanka modelini kimsemiş durumda. Yani ha, nasıl bir ortam var? Savaş var. Kazan Vadisi'nde bu tür bombalar kullanıldı mı? Hava kuvvetlerimizin bombaladığı kendi topraklarımız üzerinde. Ona yönelik de evet ciddi şüpheler ve iddialar ciddi var. Şüpheler var değil mi? Şimdi siz bu ortamda özür diliyorsunuz yani. Bir Avrupa pardon ne söyledi ki? bir Avrupa heyeti de galiba gitmiş ve şimdi henüz bir sonuç. Söyleyemeyiz demiş yani net bir sonuçlu bildiremeyiz ama büyük bombaların kullanıldığı açıkça görülüyor diye bir ilk rapor değil de rapor öncesi bir demeç alınmış onlardan da bu Kazan Vadisi'ndeki olaylarla ilgili olarak. Yani bu, bu iddialar var, o iddiaların olduğu bir ortamda. Yani özür dilediğiniz yani devlet e, şeyde... E, bir Berthin Alman de. heyetmiş. Evet. Alman Alman. Herkesin bildiği gibi Türkiye'de 99'da da kimyasal kullanmıştı evet. ve bu belgelerle kanıtlanmıştı. 99'da şimdi Kazan'da incelemeleri kabul etmemekte diyor. Evet. Özgür Gündem gazetesinde bugün. Evet. Bölgeye girilemiyor. girilmeye bir şeyleri var. Yani burada e, ne gazeteciler ne e, araştırma komisyonları burada çalışma yapmıyor. Neye benziyor? Yıllar sonra diğer tarihimizdeki özür dilenen konulardan bir farkı var mı? Yok evet. Yok. Yani çünkü burada da e, işte bir, bir, bir evet şiddet uygulayan bir grup var. Onlar da e, başlattı ama bunların üzerine biz e, e, ağır bombardıman uçaklarıyla e, ve de e, işte iddia edildiği gibi durum söz konusuysa ağır gazlarla, kimin gazlar kullandık? Şimdi e, e, biz bu savaşın suç üreticileri suç üretir. Bu da bu son orta, ortamda, son harekatta bile kaç sivil öldü bilmiyor muyuz bu konuda? E, yani son harekât hakkında çok bilgi yok farkındaysanız hiç bilgi vermiyor. Evet gayet hükümet, şey... net kurmay gayet soğuk şey vaziyette. Bu ortamda sen 70 yıl önceki benzer bir durum mu? Lan özür diliyorsun. Şimdi ortamlardan biri bu. İkincisi yoğun bir tutuklama var. KCK modelini benimsemez, benimsemezsiniz ama KCK içinde yer alan, dışı olan, terörle ilgisi olan olmayan, torban için ne varsa doldurulan bir tutuklama furyası var. Yani siz özür dilerken bir yandan savaş yapıyorsunuz. İddiaları açıklığa kavuşturmadığınız gazlar mazlar kullanıldığı meselesi var. Bir taraftan da yoğun bir şekilde kentlerde. İşte PKK'dan önerildiği, Kürtlerin büyük bir bölümünce benimsenmeyen, doğru yanlış bir model önerisi var. Kendi e, çıkışlarına, e, ön, ön, önündeki döneme ilişkin bir politika sunuyorlar. Bu politikayı biz çok eleştirdik. Ama bunun içerisine Ragıp Zarakoğlu'nu koyuyorsun. Büşra Ersanlı'yı koyuyorsunuz. Yıllardır Öcalan'la görüşmeleri izleyen devlet, Öcalan'la avukatlarını izleyen devlet, Öcalan'ları da bunu torbanın içine atıyor. Yoğun bir tutuklama. Avukatların bildiğini sen de biliyorsun. Ona rağmen onları delil gösterip tutukluyorsun. Bir de üstelik demokratikleşme sürecinde olan ülkemiz, 301. maddesinin hala iktidarlara, İmkan sağlayan haliyle yer aldığı bir madde var. Neden üstelik nedenini bilmeden tutuklanabiliyorsun bu ülkede. Gözaltına alınabiliyorsun tutuklanabiliyorsun. Mahkemeye çıkabiliyorsun. Evet Ahmet Altan da onu yazmıştık um saatinde. Cumart e, Pazar dünkü yazısında yani korku imparatorluğu deyimi var. Birçok e, yani bu imajda e, nereden kaynaklanıyor? Birincisi bu mahkemeye, mahkemelere niye tutuklandığını Tutuklanan insana söylememe hakkını veren o korkunç yasadan kaynaklanıyor Kafka romanlarından beter diyor. İkinci olarak ardından 10 yıla kadar tutuklu tutma hakkı veren bir maddeyi de gösterirler insana diyor yani sorulduğu zaman. işte Ahmet Şık, Nedim Şener ikilisiyle başlayıp Büşra Ersan'la Ragıp Zarakoğlu ikilisinden geçerek Apo'nun avukatlarına gelen bir şaibeli tutuklamalar zinciri var. Yani Ergenekon operasyonlarını sonuna kadar destekledik. Biz ülkeyi kanlı bir kaos yaratarak darbeye götürmeyi planlayanların yakalanmasını istedik. Güneydoğu'da bir diktatörlük kurmak için şehirlerde şiddet yaratmayı planlayan KCK örgütün eylemlerinin engellenmesini de destekliyoruz. Şiddete karşıyız ama şiddeti haksız kılacak şeyin özgürlük, eşitlik ve güven ortamı olduğunu da biliyoruz diye yazmıştı. Yani apoyla avukatların görüşmelerini zaten dinlemiyor muydunuz? O kayıtları almıyor muydunuz? Yani nasıl em o emirler çıkar diyor. Biz de burada kademayla çok hayretler yani, içinde bakmıştık. Bu emirler. Kişi yani böyle şey olur mu? Şimdi yani siz sonuçta şunu söylemek istiyorum bunlara. Anlatayım. Yani Ahmet Bey'in zaten bir hafta bunca herkes her şey ıı, konuştu. Başbakanın özür dilemesini e, yani şöyle bir ıı, evet diyor ki işte bir ...böyle bir rüçel varsa... ...şey... E, ...biteritür varsa, varsa... ...özür dilerim yani literitür yoksa... ...özür falan dilerimler... Yani, ...o <gülüyor> biçim, o yaklaşım da konuşulabilir ama... ...şimdi sen özür dilerken... ...bir de bak o... ...o güne bak... ...yani o, ne yapmışsın sen... ...özür dilediğin o toplumun kesimi hakkında... Ne tür bir tasarrufta bulunuyorsun... ...bombalar devam ediyor değil mi? Evet... Bir taraftan da tutuklamalar devam ediyor. Bir taraftan da ağzına, ağzına lafını işte, işte bu konuyu ben çözeceğim lafını alıyorsun bir de diyorsun ki böyle bir şey oldu bundan özür dilerim. Şimdi bu, bu özür dilemede de e, itiyatlı yaklaşık getiriyor tabii. Evet. Yani, yani... itiyatlı bir e, durum. Yani tamam bunu bir şey olarak kabul edilebilir. E, evet. Ama bu özür dileme yöntemi böyle mi olmalı? Evet, bir sürü özel... varsa ben özür dilerim. Şimdi diliyorum bakın. İşte bakın şurada bu da CHP'nin yaptığı operasyonlardır. Böyle bir özür ne biçimi böyle mi olmalı? Bir de özür dilediğin ortama bakalım. Evet Clark Üniversitesi'nden Profesör Tan Taner Akçam'ın da e, Türkiye kayıp tarihini arıyor. Ya da Miş Gibiler Ülkesi diye yazdığı ilginç bir yazı vardı her tarafta. Taraf gazetesinde o da aynı yani e, Dersimlerden araya sıkıştırılmış bir cümleyle özür dilenmesi, Türkiye'de çok böyle bir adımın bile çok önemli ve anlamlı olduğu söylenecekleri anlıyorum. Ama sıtmaya razı olmaktan, ölümü evet. gösterip sıtmaya razı olmaktan da vazgeçmek zorundayız. Yani önemi konusunda söylenebilecek tüm sözlere katılıyorum. Ama buna rağmen itiraf etmek zorundayım ki bu tür özür dileme tarz olarak ayıptır. Hatta aksine çok kötü ve yanlış bir uygulamanın kapısında da aralamaktadır diyor. Üsluba değiniyor ki ben de haklı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki. Yani bir, burada yine e, hep sözünü ettiğimiz gibi bir yandan özür dileme durumundasın. Bir yandan özür dilediğin kesime sertleşmiş durumdasın. Tutuklamalar yapıyorsun. E, savaş devam ediyor. Eşit olmayan bir devlet şiddeti uygulanıyor. Ve sen bu ortamda özür diliyorsun. Şimdi e, bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kürt meselesinde bakışının e, böyle çok temiz bir bakış açısı olmadığını, e, çok net bir bakış açısı olmadığını e, defalarca dile getirdik. Ama e, hep böyle yeni ve eskinin barında olduğu e, bir yeni söylemle, eski mantığın iç içe geçtiği bir e, o, anlayış içerisinde cereyan etti. Yani bir yandan e, gerçekten onlara e, adım atan ama bir yandan e, onu iddia e, onu reddeden, e, bir yandan dersimi kabul eden, özür dileyen, öbür taraftan Karada benzer şeyi uygulayan, e, tutuklamalarla otoriter bu, bu alanı otoriterliği inanılmaz şekilde artırmış. E, bir e, demokratik şeyden uzaklaşmış bir e, siyasi iktidardan söz ediyoruz. Ve bu siyasi iktidar bu konuda yani tabii ki daha öncillerine göre çok önemli gelişmeler e, sağlamakla birlikte e, ikili bir durum içerisinde e, yaşaya geldi. E, bu son olayda tabii ki hep böyle e, şey anlayasalıyor yani bu yetmez evet Tanımlı Cengiz ve Şandar da e, kullandı. Herkes yani bu işte bu söyleyen söz hiç bir zaman e, bugüne kadar duyulmuş bir şey değil. Ama böyle e, yeterli değil. Artı takdim e, böyle olmaz. Akçam, e, Ahmet Altan ve diğer e, bu konuda kalem. Ee, emek harcayan, e, kalemlerini çalıştıran insanların geçen haftadan beri sürdürdüğü bu şey, bu yeterli olmadığı üzerinde. Evet, bir önemli bir döneme noktasıdır. Evet, bu çok önemlidir ama yeterli. Ben de paspartu, yani Böyle bir paspartı içinde böyle bir özür ne anlama ifade eder diye düşündüm. Yani siz bir yandan benzer uygulamaları yapıyorsunuz. Siz Kürt meselesinde müthiş bir otoriter bir tavır izliyorsunuz. Kürt demokratik unsurlarının tüm mevzilerini e, ortadan kaldırardı baskı uyguluyorsunuz e, ve bu ortamda özür diyorsunuz. Yani bunu hani değerler anlayan bir belli gelsin. E, evet, bir... Yani psikolojide buna e, psikiyatri dalında ne ad verildiğini bilemiyoruz ama yani uzmanlık alanımızın tamamen dışında hiç haddimiz değil ama insana böyle bir kişilik yarılmasını evet şiroid bir durumunda Ay, olduğunu on, hatırlatmıyor değil doğrusu. Onları yani. da onları da o tür şeyleri de haddimiz olmadan daha önceki programlarda Aynı şey Muharifet Partisi'nde var. Yani aynı durum. Şimdi Atatürk Parti'yi kurmuş. İneni Ecevit, Bayka 5. Genel Başkanı 1 ve 2'nin mağdur olan ailesinin çocuğu. Evet. Buyur şimdi ve bu işi e, biliyor ama bunu bu, özür dileyemiyor. Üstüne bile gidemiyor. Üstüne gidemiyor. Evet. Yani yarılmışlık da burada var. Evet, yani e, bu tabi hemen arkasından da. E, Şeyler de geliyor yani ya, ya bunun sonunda da tazminat istenirse filan diye sanki özür dileyerek kurtarmak ve bütünüyle bu işi bitirmek mümkünmüş gibi görülüyor. Gerek Taner Akçam'ın gerekse de Ayşe Hür'ün yazılarında tarafta bu özür literatürüne girilmişti. Taner Akçam iki örnek veriyordu sadece işte Avustralya'daki aborijinleri ele alıyor. Çok ayrıntılı bir şey. Ta 1997'den başlayıp 2008'de sonuçlanan bir çok ayrıntılı o zaman bile yeterli bulunmamış olmasına rağmen bir özür meselesi ki yerlilerin de törene. ...törenle kabul ettiği bir şey. İkincisi de Kanada hükümetinin... ...Kanada'dan doğma... Japon asıllı Kanadalı... ...22 bin vatandaşından... ...özür dilemesi bir durum. Ee, de Taner Akçam'da... ...Dersim ileri gelenlerin de davet edildiği... ...resmi bir oturumda... ...hükümet ve parlamento adına özür dilenip... ...maddi ve manevi zararların... ...giderilmesi yolunda adımlar atılmaya başladı. İşte tarih müzesi kurulması... Seyyid Rıza ve diğer idam edilenlerin mezarlarının bulunması toplu katliam yerlerinin bulunarak öldürülenlerin kemiklerinin Dersim dini töre ve geleneklerine göre yeniden gömülmesi ve adlarına bir anıt dikilmesi yapılacak olanlardan sadece bazılarıdır diyor. ve Yani Hocam, bunların yani hiçbiri de bunun, olmaz bu ülkede. Bunlar dedi. bir mesele ilk dar, bir ilin ismini değiştir. Evet. <gülüyor> Eee yani. <gülüyor> bir de yani akşam... onları falan ilin ismini değiştir. <gülüyor> evet, eğer oturup da bu bakanlar kurulu kararıyla bir rahat tasarruf olabilecek bir şey. Ha değiştir. ilin ismi dersin. Eee Tunçeli vilayetinin ismi değiştirmişiz dersindir Deyip geçersin. Evet, aslında hakkında isimde bile Tunç eli orada <gülüyor> böyle bir demir pençe <gülüyor> operasyonunu <gülüyor> hatırlatıyor. Fakat mesela e, Akçam önemli de bir noktaya da e, ...değinmiş... Eğri ...oturup düz konuşmak gerekiyor... ...hiçbiri olmaz bunların diyor... ...çünkü mesela... ...parlamento tarihle yüzleşmekten... ...öcü gibi korkan ve konu açılınca... ...cin çarpmışa dönen partilerle dolu... ...bu partilerin en demokrat... ...geçineni BDP... ...Ulusal Kurtuluş Savaşları'nda olur böyle şeyler... ...havasında... <gülüyor> PKK'nın faali meçhullerinin üstünü örtme uzmanı olmuş durumda. Yani kendi tarihiyle yüzleşmekten yoksun birisinin başbakanın söyledikleri ve yaptıkları üzerinde mangalda kül bırakmaması fazlasıyla can sıkıcı diyerek böyle de bir eleştirel. Yani bu şizofrenik şizoid duruma bir başka yönüyle de değiniyor o da. Şimdi böyle bir parlamento için Aksiyon Partisi bu şekilde ama Muhalefet Partisi zaten gerçekten... E, kayıp bir şekilde e, işte Kürtlerin e, siyasi temsilcisi konumunda olduğu iddia edilen ne kadar emsiyatik ayrıca olduğunu gözümüze gördüğümüz parti meseleye böyle bakarken e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin var. Yani mesela bazı burada yaparsın hemen bir jet yaparsın, özür didersin gerçekten samimliten bir hayatın ismi değişti dersin dersin. Hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güçlü bir komisyon kurarsın. Bütün kaynakları açarsın, genel kurma yerin hepsinin, ya bugüne kadar olanlar da yeter ama açarsın, işte bunların mezar yerini öğrenmek istiyor adamın torunu, dedemin mezarını öğrenmek istiyorum diyor, bu kadar net açık mezarını bilmiyorum diyor. Onlar, bunları yaparsın. Ama bunlarda bir sıkıntı var mı? Meclis yok zaten. Yani hem üslup hem de içerik ikisi de birbirinden önemli ve mesela işte literatür var mı sorusu da böyle hafif bir alaycı A evet, gibi soruluyor ama yani. şans söyleyebilirim Brant'ın <gülüyor> 70'te yani Ayşehir'de onu yazmış mesela olumlu bir örnek olarak Polonya'daki Polonya ziyareti değil mi? Evet 70'te bundan 41 sene önce işte Auschwitz bir kena toplama kampına yaptığı ziyarette Varşova getosuna gidiyor ve birden bire kimsenin de beklenmediği bir şey yapıyor ve önce bir buketin çelengin şeyini düzeltiyor kurdelasını sonra da birden dizlerin üstüne çöküp herkesi derinlemesine etkileyen bir şekilde özür diliyor ve kristal gece denilen işte o 38'de. Tam 17 Ocak 38'de bütün Yahudilerin katledildiği Kristal Gecen acı ve utanç kaynağı olduğunu söylüyor ve geçmiş üzerine konuşmalıyız diyor. Yani literatürde oldukça yaygın şey var yani. Ama başbakanın bir bilikini yok. Yani başbakan, yani bunu bunları bu böyle bir Zahid durumu açıklamak için gerçekten bayağı gayret etmekle görüyorsunuz kafanızı. Şimdi bu başbakan, ondan sonra da şeye giriyorsunuz, yani bunların düşünce evreninde bu işin nasıl geliştiğini bakıyorsunuz, nereden geldiklerini incelemeye çalışıyorsunuz. AK Parti'nin Parti ve başbakanın yani tümüyle bu biraz önce söylediğimiz söylenen, hususları yapabilecek inanca birikime sahip mi? Bunları analiz etmeye çalışıyorsunuz. Ya da bunların sınırında dolaştığını zaten söylüyoruz. Yani kimimize göre bu, bu e, başbakan ve AK Parti Kürt meselesine gelebileceği sınırların en ucuna geldi. Bunun gidemez. Üstelik tabii şöyle de bir durum var. Yani Cumhuriyet'in mağdur ettiği bir takım kesimlerden söz etmişizdir hep. işte Bunlardan biri Kürtlerdir, azınlıklardır, dindar Polistlerdir, sosyalistlerdir ee, ve e, Kemalist rejimin e, tasfiye ettiği, e, gerilettiği, baskı altına aldığı e, bir takım mağdur e, alanlar var. E, şimdi AK Parti bir mağduriyet alanının e, temsilcisi olarak geldi ve e, 2003'ten 2011'e, işte bu tüm özellikle ilk yıllarında Tüm mağdur kesimleri, benzer mağdur, rejimin mağdurluğunu, e, meselelerini kucaklamaya dönük önemli atlar atmaya çalıştı, attı. Ama şurada anlaşılıyor ki e, AK Parti artık sınırlarında ve rejimin mağdurluğundan rejimin beklediğine doğru e, bir geçiş yaşanıyor. Bu e, tehlikeli bir durum tabii. E, yani e, umarım... Yani bu mağduriyetin sonunda diğer mağduriyetleri görmezden ki bugün gördüğümüz ona yönelik o duruma işaret ediyor. Bu rejimin mağdurluğundan, rejimin bekçiliğine geçiş süreci AK Parti açısından da bir şey getirisi olmaz, erimesine yol açar. Yani 2003'ten 2011'e AKP nereden nereye diye baktığımızda bu mesele ve başka meseleler üzerinden mağduriyetten rejimin mağduriyetinden rejimin bekçiliğine yoksa bekçine geçiş gibi adlandırmak mümkündür. Şu anda yani Kürt meselesinde bir yandan özür böylesine e, yüzeysel bir özürle bir yandan savaş e, Sri Lanka ben bunların hepsini ezeceğim, dize getireceğim, diz çöktüreceğim, devlet şiddetini e, artıracağım. Bu benim emrimle, irademle olacak. Sadece askerin iradesi olmayacak geçiş bir taraftan e, herkesi e, tutuklamaya foryaları e, dolayısıyla burada e, artık e, bir işaret koymak gerekiyor. Yani Kürt sorununa çözüm arayışında AKP nerede, nereye evrilir sorusu e, AK Parti'sinin AK Parti kendi istediği bir kere çözüm mü geliyor? Yani neydi o Nevzat Tanırdı? Evet Soru. Nevzat Tanırdı. <gülüyor> biz istersek o ses komünizmi O zaman diyor ki Ak Parti ben istediğim Kürt e, biçim sorununu çözme biçimini getiririm. Nitekim kendi partisinin içinden kuruculardan Dengir Mifra da benzer şeyler söylüyor geçen hafta e, şeyde. Bugün, bugün okudum, bugün okudum. Ee, bugün. var evet. Bu edildi adam. Yani benzer düşünceye sahip Yani ki bunlar şey değil. Yani. Kürt sorununun çözümünde e, bir cumhuriyet tarihinin mağdur olan kesimi yani dindarların temsil ettiği. Bir de AK Parti zaten şöyle bir Kürt şeyi seviyor. Daha doğrusu e, rejimi mağduru olan dindarlar cumhuriyet tarihi boyunca. E, mesela onu şeyde görebilirsiniz. said Kürdü'den said Nursi'ye geçmiştir adam. Türkçe konuşmayı bile unutmuştur. Ve rejim... Said Nursi'yi sevmiştir. Masal altı, muta, altında mutabakat yapmıştır aslında Cumhuriyet. Dolayısıyla yani böyle ben Türklerin Nursi olanını severim diyor. Nursi olanlarıyla mevzuyu çözerim diyor. Dolayısıyla Kürdi olanlarla e, mutabakat aramam. Nursi olanlarla mutabakat ararım. Aslında e, böyle e, egemen bir şey. A, a, yani ben mevziyi kendi istediğim biçimde e, çözerim ve mutabakat aramam. O, o da zaten benim açılımımı e, tanımlar diyor. Bu zaman e, kopuyorsunuz tabii dengeli bir Murat gidiyor. E, böylesine bir özür dileme e, literatürü yaratıyorsunuz. E, varsa dileriz diyorsunuz. Geçiştiriyorsunuz. E, Dolayısıyla yani e, 2003'ten 2011'e Kürt meselesinde AKP ya da AKP'yi tanımladığınızda rejimin mağdurluğundan rejimin bekçiliğine Geçiş ağır bir ifade olabilir ama bugün gördüklerimiz buna çok ciddi fırsatı veriyor. Evet. Çok harika bir tablo çıkmıyor ortaya doğrusu. Özellikle de Avrupa Birliği konusunda son açıklamalar Kıbrıs, Güney Kıbrıs'ın liderliğinin geliyor. döneminin de geliyor olması, başkanlık döneminin büsbütün tuhaf açıklamalarla Cumhurbaşkanı'ndan AB Bakanı'na evet. çok tuhaf milliyetçi ve üslup bakımından bayağı sorunlu o açıklamalarla da tamamlanıyor. Eyvallah, Allah sonumuzu ayrı eylesin diyelim. Sonuna geldik şeyin evet. <gülüyor> sürecin. Bunları konuşmaya devam edeceğiz tabii. Çok Peki. teşekkürler Ali Bey. Ali Bilge ile Ekonomi Politik Açık gazete <Sessizlik> ich war 16 Jahre. Du kamest von Burma herauf Du sagtest ich mit dir gehen Mist für alles auf. Ich fragte nach deiner Stellung. Du sagte, so war ich hier stehen. Du hättest zu tun mit der Eisenbahn und nicht zu tun mit der See. Du sagtest viel, Johnny, kein Wort war wahr, Johnny. Du hast mich betrogen, Johnny, zur ersten Stund. Ich hasse dich so, Johnny, wie du da stehst und grinst, Johnny. Nimm doch die Pfeife aus dem Maul, du Hund. Surabaya, Johnny, warum bist du so roh? Surabaya, Johnny, mein Gott, und ich liebe dich so. Surabaya, Johnny, Warum bin ich nicht froh? Du hast kein Herz, Johnny, Und ich liebe dich so. Zuerst war es immer Sonntag, Das war, bis ich mit ging mit dir. Aber dann schon nach zwei Wochen War dir nichts mehr recht an mir Hinauf und hinab durch den Panschab Den Fluss entlang bis zur See Ich sehe schon Ich liebe Johnny, du wolltest Geld, Johnny, ich aber sah Johnny nur auf deinen Mund. Du verlangtest alles, Johnny, ich gab dir mehr, Johnny, nimm doch die Pfeife aus dem Maul, du Hund. Surabaya, so, Johnny, warum bist du so roh? Surabaya, so, Johnny, mein Gott, und ich liebe dich so. Johnny warum bin ich nicht froh du hast kein Herz, johnny und ich liebe dich so ich habe es nicht beachtet warum du den Namen Doch an der ganzen langen Küste warst du ein bekannter Gast. Eines Morgens in einem Sixpence Bett werd ich Donner hören die See. Und du gehst, ohne etwas zu sagen, und dein Schiff liegt unten am Cay. Du hast kein Herz, Johnny. Du bist ein Schuft, Johnny.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 Lotte Lenya'dan dinlediğimiz ikinci parçada Surabaya John'ıydı. Gene aynı Kurt Weill bestesi yedi ölümcül günah şarkılarından biriydi. Çok iyi bilinen Kurt Weill ile Lotte Lenya işbirliğinin. Sonucunda fevkalade müzikler ve aynı zamanda da Bertolt Brecht'in de parmağı var. Bütün bu. E i̇ki kere evlenmişler tabii. Karı kocalar Kurt Fahli'le Evet. Çok uh, 30 yılın olmuş tam öleli Lothelen'ye dündü. Bu ve ona da bir günaydın daha böylece borcumuzu eda etmiş olduk. Şimdi Ali bir ile biraz önce konuştuğumuz... Konuya ilaveten birkaç şey daha söylemek e, gerekebilirdi. Yıldırım Türker, e, pazar günkü, dünkü radikalde resim altı köşesinde o yüzler hala gülüyor diye bir yazı e, kaleme almıştı. Ve bu insanın hakikaten, Mozaiklenerek ancak ve keserek verilen bir fotoğrafta tüyleri ürpermeden gösterilen Dersim ayaklanması tırnak içinde bastırılırken Türk ordusundan subaylar ve erlerinde bir arada bir gurur fotoğrafıyla bir av kellesini bir avladıkları hayvanın kellesini teşhir edermiş gibi bir insan kellesini teşhir ettikleri fotoğraf üzerinde duruyor. Bu çok mutlu ve gururlu Beş Türk zabitinin fotoğrafını Görmüş olabilirsiniz Bütününde ortalarında tuttukları Bir düşman kellesi var Dersimli bir Kürdün kesik başı Ben de resmin orasını kestim Yedi tül dansına vakitleri yok Kesik başı besbelli Körüklü bir makineye tutuyorlar Zaferlerinin nişanı olarak Diye Demiş Ve e, Işıl ışıl gözlere bakın diyor. Gülen gözlere. Bundan 10-15 yıl önce benzerlerini görmüştük. Güneydoğu'da öldürdüğü gerilinin kafasına basarak poz veren gülen चेहरेleri göreniniz unutmamıştır. Bana Hrant'ın katiliyle gurur pozu veren polisleri de hatırlatıyor bu mutlu yüzler demiş. Gerçekten de tam anlamıyla gururlu ve gülümseyen büyük bir zafer kazanmış insanın görüntüsü var. Ee, sıkılan çıbanın verdiği rahatlık var o yüzlerde Alanını korumuş, kanı kirli, dili zehirli olanı yok etmiş Vatanına hizmet etmişlerin huzuru diyor Şimdi Dersim katliamının anısı önünde tepişenlere baktığımızda Henüz katliam burcundan çıkamamış olduğumuzu görüyoruz Onur Öğmen'in açıkça dile getirmiş olduğu Şimdi hükümetin seçmiş olduğu yolun ta kendisi Kılıçdaroğlu da Erdoğan kadar nefret ediyor Ermenilerden. Kemalistler bilge atalarının marifetini yeni duymuş gibi yapıyorlar. Kimileri o zamanın koşullarından Kürtlerin de Ermeniler gibi kalleş olduğundan filan dem vuruyor. Herkes öfkeli ama kimse de utancın en ufak izi yok, en uzak izi yok diyor. Bu yani Ardında örtbas etmek için çırpındığı bir katliam olmayan siyasi taraf yok. Olanın da sesi işitilmiyor. Kürtler hala kanlı çıban, Kemalist asker içinde, Müslüman polis içinde ve yukarıda gördüğünüz yüzler hala gülüyor demiş. Ve ondan sonra da bir metni paylaşıyor okurlarıyla, dinleyicileriyle. Biz de onu kısmen paylaşalım. Aradding, Garopaylan, Hayko Bağdat ve Markar Esayan bir metin kaleme almışlar. Adı partinin itibarı, devletin itibarı, insanlığın imtihanı. Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün Dersim Katliamı Katliamı ile ilgili sözleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin katliamın faidi Atatürk'ün de gözlemcisi olduğu beyanı başta Dersimli lider Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm ilgili çevrelerde infial yarattı diyor. Partinin ve Atatürk'ün itibarını korumak ve kollamakla başlayan süreç, bunlardan bahsedenlerin asıl niyetinin ne olduğunu fahş etmeye ve en nihayetinde gözümüzün içine baka baka yalan söylemeye kadar uzandı. Anlaşılan o ki kolay kolay teslim edilmeyecek olan, partinin ve devletin itibarı, binlerce sivil Anadolu insanının bir mezbahada katledilir gibi yok edilmesinden, yüzümüz kızarmadan detaylarını konuşamayacağımız bir zulmün insanlığımıza bıraktığı utanç duygusundan daha güçlü ve daha gerçektir. Üstelik bu acıyı konuşmaktan menettikleri gibi yakında Ermeni diasporası gibi davranma ihtimalinin hükümeti bekleyen istikbal olduğu korkusunda bir anda salı verdiler üstümüze diyor. Yazıklar olsun. Sayın Başbakan yakın tarihimizde iz bırakacak bir çıkışla katliam hakkında tartışılmaz deliller sundu ve Devlette devamlılık vardır düsturuyla özür diledi. Açıkçası hepimizi heyecanla, heyecanlandıran bir çıkıştı. Maalesef heyecanımız kursağımızda kaldı. Çünkü hemen ardından kendisine yapılmış çok ağır hakarete istinaden ekledi. Beni Ermeni diasporasına benzetenin alnını karıştırım. Mealini şöyle okuyoruz diyorlar Ermeni aydınlar. İç siyasette yeri geldi, cinayetlerden cinayet beğendik, ölülerimizden birine uygun mezar yaptık. Fakat Ermeni'nin ölüsüne dua etmek sadece bizi değil, devletin itibarını da aşındırır. Bu topraklarda sığdıramadığımız, dünyanın dört bir tarafına dağılmak zorunda bırakılan Malatyalı, Sivaslı, Dersimli, Bursalı, Diyarbakırlı, Anadolu çocuklarının siluetine benzetilmek küfürdür, kafirdir. Sayın Başbakan, size de yazıklar olsun. Biz aşağıda imzası olanlar, iktidara sahip olan veya onun en yakın alternatifine bu tarihi süreçte belirtmek isteriz ki, peşine düştüğünüz itibar ancak insanlığın yaşamına, çocuklarımızın geleceğine, geçmişimizin huzuruna, katledilenlerin onuruna temas ederse kıymetlidir. Ermeniye benzeyenin değil, bilakis. Ermeni olanın bu topraklarda eşit, mutlu ve onurlu bir yaşam sürdürebileceği bir siyasi üslup istiyoruz. Bir halkın adının anons edilme biçiminin Trabzon-Pelitli'de nasıl tınladığını bir düşünün. Dillerde hakaretin Ermeni dölünden Ermeni diasporasına evrilmesinin zihniyeti örtmeye yetmeyeceğinden emin olabilirsiniz işini daha titiz gören bir ayrımcılık memnuniyet değil ancak tedirginlik sebebi olabilir. Irkçılığın ayrımcılığın normalleşerek görünmez hale geldiği, dil sürçmesi gibi bile algılanmadığı bir iklimde kocaman bir suç işleniyor. Bu suç sizindir. Yakın tarihimizde usulüne göre gömülmemiş yüz binlerce insanın failleriyle kurduğunuz bağın üzerinize yapışmış edası, Yakın geleceğimiz için en büyük tehdittir, diyor Metin Arattin, Garopaylan, Hayko Bağdat ve Markar Esayan imzalı. Evet, bu konuyu burada kapatalım şimdilik. Yani bu Gazeteleri okumak ve bu programda dinleyicilerle paylaşmak da her zaman çok kolay olmayabiliyor. Bunu bir şikayet olarak almıyordur dinleyiciler inşallah ama. Yok bu da bir olgu. <gülüyor> bu da bir olgu evet. Gelelim Avrupa'ya. Gelelim Avrupa'ya. Ee, Avrupa'da çok ciddi sıkıntılar devam ediyor. Ee, en son birkaç haber verecek olursak oradan. Ee, geçtiğimiz haftalarda İtalya'nın bonoların, hazine tahvillerinin e, çok yüksek oranda faiz... E, çok yüksek faiz rakamlarına çıkmasının, tırmanmasının ardından e, İspanya'da da benzer bir şey yaşanmış, e, rekor seviyeye çıkmış. İspanya'nın e, altı buçuk satmak zorunda kalmış. İspanya, İtalya, İspanya kağıtlarını elindeki İspanya kağıtlarını altı buçuk yüzde altı buçukluk faizle satmak zorunda kalmış. Bu bir önceki e, satışın iki katıymış. Bir önceki satışta elde edilen iki, faiz rakamın iki katıymış. E, i̇ki senelik e, tahvillerde 7.8'lik artık. Hani daha önce konuşulmayan oranda faiz rakamlarıyla satılıyormuş. İspanya'nın borcunu döndürmesi için çok ciddi, böndüremeyeceğine e, ilişkin çok ciddi şüpheler e, devam ediyor hala. Daha doğrusu şüphe de denmez bunu artık. göstergeç Evet ve dün geçen hafta da zaten e, Seyfettin Gürsel'le konuşurken ekonomik gidişat programı içinde konuşurken e, değinme fırsatı bulduğumuz hatta atlatma haber niteliği de taşıyan bir doktora tezi e, dolayısıyla e, değinilen konulardan biri İngiltere'nin de durumunun Britanya'nın da tehlikede olduğu hatta Almanya'nın da Avrupa'nın en güçlü ayakta kalan ekonomisinde de çok ciddi bazı problemler ortaya çıktığı uzun sürede bunun konuşmuş. devam etmesi durumunda Almanya'nın sonuçta bir numaralı pazarı gene Avrupa'nın geri kalanı e, dolayısıyla çok ciddi sıkıntı yaşayabileceği Almanya'da söyleniyor. Almanya'nın kendi içinde de problemlerden bahsediyordu. E, tabii ki. Evet. Yani sonuçta o da e, birilerinin almasıyla birilerinin kendi pazarı olmasıyla e, o ekonomik büyümesini sürdürebilen bir. E, şey model. Dolayısıyla bir ihtiyacı var bunun. İspanya'da yalnız suçlu bulunmuş. Onu da söyleyelim. Göçmenlermiş suçlu. El ile konuşmuşlar herhalde, değil mi? Daha önce de Yemen Başkanı Salih'le, Mübarek'le falan da görüşmüşler. İdir. Tabii ki suçlu onlar. Bu dış güçlerden başka kim olabilir? Kayıtsız göçmenler İspanya'da 2-3 veya 3 yıldır bulunan kayıtsız göçmenler artık şey uzatma alamayacakmış bir işleri olsa bile iş sözleşmeleri veya herhangi bir oturma izinleri olsa bile uzatma alamayacakmış. Evet, şimdi... Yeni hükümetin ilk adımlarından biri bu Çok olmuş. Iyi, bu şekilde iyi, iyi. kriz çözülmüş olacak. Siz demin İngiltere demiştiniz. İngiltereden devam edelim ve isterseniz devam etmekte olan iklim görüşmelerini de bağlayalım biraz. Avrupa hakkında daha fazla konuşulur ama artık belki de hayal tacirleri programımıza bırakmalıyız onu. İngiltere'de bir şey çıktı. Guardian gazetesi çıkarttı bunu ortaya. Giziden gizliye yani Avrupa Birliği'nin siz de biliyorsunuz bunu görüyorum başını sallarken Avrupa Birliği'nin Kanada'nın bu kirli bitumen petrolleri konusunda aldığı bir tavır var. Ortak tavır bu. Zifte bulanmış bir Britanya'da görüyoruz Britanya'yı. Ama İngiltere bir yandan petrolleri. ortak kararın altına imza atıp kafa sallarken bir yandan da gizliden gizliye destek veriyormuş Kanada'nın bu konudaki lobi çalışmalarını. Evet Avrupa ilgilenmesin diyormuş değil mi evet. bunu? bununla? Yani şey, e, lobi çalışmalarını destek veriyormuş Kanada'ya. İşte bu zift petrolleri daha fazla kullanılsın diye. Ama bu dürüstçe bir tavır değil. Biz de öyle dedik. Dürüstçe bir tavır olmadığını ilettik. Biliyorum. Ee, ama bazen böyle oluyor. <gülüyor> Devletler yapıyor özellikle bunu. İngiltere demişken tabii birkaç şeyden de daha bahsedebiliriz. En büyük 30 yıldan beri yani Thatcher döneminden bu yana en büyük greve gitmek üzere gelecek hafta emekliler. Yani Britanya'nın durumu hiç kolay değil. ve Yani Britanya'nın en yüksek 100 şirketinin CEO'larının yöneticilerinin aldığı gelir geçen sene %49 artmış. ...tazminat ve primleri... O konuda ...biraz ee, sinirlenmişler yalnız... ...buna ortam... ...o kadar kazanmayan insanlar... ...servet düşmanı olsa gerek bunlar... ...olmaz böyle demişler... ...o konuda benzer yazılar ABD içinde vardı... ...Jeffrey Sachs'tan tutumda... Evet. Yani ...bu konuda konuşan başka insanların... ...değerlendirmeleri ABD içinde vardı... ...iki tane ekonomi var deniliyor şu anda... ...ABD için... ...zaten korkunç bir öfke dalgası da... ...her tarafta şey yapıyor... Bulgaristan'da da demir yolu işçileri 2000 şey işten çıkartma olduğu için onları protesto ediyorlarmış. Portekiz'de de geçen perşembe genel grev oldu. Yunanistan'da bayağı polisler çatışmalar var devam ediyor. Ve çok en senin de çok yüreğini sındırmayacağını bildiğim bir haberi de vermek zorundayım. Bir kere önce rehincilerin durumunu söyleyeyim. Paris'in 374 senedir iş yapan en eski dünyanın en eski rehincilerinden biri, kredi Municipal geçen yıl Yüzde %20'lik bir artış görmüş. İşler çok iyi gidiyormuş. Rehin her şey, herkes her şeyini rehin bırakıyor anladığım kadarıyla. Haraç me me mezat durumu söz konusu. Evet, günde 700 Müşteri geliyormuş Sıkışmış durumda insanlara Fakat En acılı olanı söyleyeyim Guardian'ın haberi var İnsanlar sigorta parası Almak için Hayvanlarını Kedilerini köpeklerini Yaralayıp ya da öldürerek Kaza oldu Parasını ver Deme durumuna gelmişler of. Böyle Zaten Hani... Almanya'da da 700 çorba e, şey mutfa kurulmuş yalnız 1 milyon kişiye her gün yokul Almanya'da da durum hani harika gidiyor diyorlar ya 1 milyon kişiye hizmet veriyor. sürdürülebilirlik denilen kavram aslında e, biraz önemli bir şey. Hani bu sadece bir şirketlerin sosyal sorumluluk projesi kavramında e, kapsamında, Gündeme gelecek bir şey değil. Hayatın her alanında geçerli bir şey. Hani büyüme, bir ekonomik standart, refah standartı vesaire. Bu gibi şeylerin ne kadar sürdürülebilir olduğunu ilk baştan düşünmekle yükümlüyüz sanıyorum. Bu son krizin gösterdiği de bu. Yoksa aksi takdirde böyle neydi bu? Sineklerin tanrısı durumlarıyla Yok ama karşılaşabiliyor e, insan. Çok doğru. Ama aynı zamanda da müthiş umut verici bir gelişme yani biraz daha derinlemesine okumayı sürdürürsek bu Occupy Wall Street ve benzeri hareketlerde inanılmaz bir şey kazanıldığını görüyorsun yani boşaltılıyorlar onlar polis müthiş şiddet kullanıyor göz yaşartıcı gaz ve başka zehirli gazla karsinojen gazlar kanser yapan gazları da sıkıyorlar ama genel ortam ...onların kazanmaya doğru gittiğini gösteriyor. Yani bütün diskur değişti artık. Bütün bu palavralarla falan uğraşmaktan... ...işte borç açığı ne kadardır filandan... ...çok değişik bir yere gittiler. Common Dreams'de bununla ilgili bir yazı vardı. Yazarın ismini hatırlayamıyorum ama... ...siz de kesin elinizin altında yazı vardır. E, 2012'nin aslında gerçek isyan yılı... Evet. ...olacağına ilişkin bir değerlendirmesi vardı yazarın. E, çünkü yani özellikle... E, Yüksek nispeten yüksek refah seviyesine sahip Batı dünyasının iyice sıkışmakta olduğu ve tüm bu işte kendilerini e, bu kapalı e, sitelere işte güvenlik e, bölgelerine hapseden ve aslında mevcut iki ekonomiden birini oluşturan e, topluluğun uzun süre yaşamasının Alttan gelen baskı karşısında mümkün olmadığı analizi vardı. Kara evet. yazısı Boston, Boston Globe'dan. Evet, evet yani işte bu sürdürülebilirlik kavramını da tekrar düşünmek e, zorundayız gibi geliyor. İşte bu kapsamda aslında bir sürdürülebilir yaşam film festivali de olacak 2-4 Aralık'ta? Onu evet. duyurmuş olalım biz de. Ve dahiliz ona. Çok sayıda bu organik çiftliklerle yepyeni bir ekonominin doğduğunun... E, ...pek çok örneği var önümüzde... ...şimdi e, bu hafta... ...şeyi ko konuşacağız zaten... ...iklimle ilgili de... ...bütün e, Afrika'da... ...ve bütün dünyada çok ciddi bir... E, ...bu... ...iklim e, faciasına karşı... ...ciddi bir mücadelenin de epey... E, ...analizi çıkmaya başladı... Özellikle bugün başlayacak olan, şimdi başlamış olan işte e, Durban'daki iklim zirvesinde çok çatışmalı bir seanslar, bir dizi seanslar geçecek ve bütün bu riyakarca politikalara karşı Mesela işte geçen sene Hillary Clinton'ın Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı... ...ada devletlerine yaramaz çocuk muamelesi yapıp tokatlar attı Kopenhag'da. Gözlerimizin önünde olan şeylerdi. 2009'da o. 2009'da geçen sene demişim. Onların tekrarlanamayabileceğine dair bütün Afrika'nın da aslında... ...çok ciddi bıçak kemiğe dayandığı noktada... ...örgütleriyle oraya akacağı haberleri var... Öte yandan şöyle haberler de var. Durban'da daha önce bir ay öncesinden beri bunun haberi salındı. Bir kamuoyu yoklaması yapıldı bir nebze. Şöyle ki işte 2020'ye kadar iklim anlaşması beklemiyoruz. Uluslararası iklim anlaşması beklemiyoruz şeklinde açıklamalar vardı. Zaten şu anda orada bulunan yani Durban'daki heyetlerden, ABD heyetinden yapılan açıklamalara Bakacak olursak bunun böyle olduğu gözüküyor. ABD'nin Kopenhag'da işte Obama hükümetinin önerdiği bir 2005 rakamları üzerinden %17'lik düşüş taahhütü vardı. Bununla ilgili hiçbir şey yapamadı ABD. Kongreden geçiremedi mesela o bir karbon evet. pazarı vesaire teklifini geçiremedi. E, dolayısıyla maalesef tüm bu baskıya rağmen... Devletler bazında bir e, çıkış pek beklenmiyor diyor bunda Hayır beklenmiyor ama çok e, sivil toplumdan ve normal hayatlarını sürdürmek isteyen sıradan gerçek vatandaşlardan da çok önemli bir hareket gelebilir. Ben en azından onu böyle bir şey olabileceğine dair ipuçlarını kendi payıma görebiliyorum. İşte bu Yanılmam inşallah. Hareketin, ivmenin bir yere varabilmesi de önemli. Çünkü en büyük sorunlardan biri bu iklim değişikliği meselesinde. Bu bir küresel otlak çayır. Nedir? Global Commons. hani Tüm topluluğun kullanımını alan bir otlak vardır. Onun korunmasıyla ilgili bir adım atılması gerektiği zaman siz daha iyi bilirsiniz. Mera. Mera, Mera teorisi. Evet, Mera teorisi. Onun e, korunması ile ilgili bir adım atılması gerektiği zaman topluluk hep e, diğerlerinin adım atmasını be bekler önce. Çünkü ortak kullanımda olduğu için kendisi eğer sürüsünü sokmazsa oraya bir kayba e, uğradığını düşünüyor. Galiba ama e, bu iş e, şimdi burada değişiyor. E, ama şey bakımından önemli. Yani ben de. Şunu düşünüyorum hani sivil toplumun alttan gelen baskı kesinlikle çok önemli ama izlenebilirlik dediğiniz zaman bunun kontrol edilebilirliği denetlenebilirliği izlenebilirliği dediğiniz zaman e, sevelim sevmeyelim yine de devletler bazında atılacak adımların çok büyük önemi var. Hiç onu mecbur kalacaklarını düşünüyorum ben tam aynı şeyi aslında söylemekteyiz yani. Bu occupy kelimesi kötü bir kelimeydi. İşgal kelimesi Irak'la Amerika'nın istilalarıyla filan bağdaştırılan bir şeydi. Şimdi bambaşka bir işgal kavramı var. Yani bu işte şeye de gidecek yani iki kişi yani Michael Moore mesela diyor ki occupy her iki kişilik occupy hareketleri de gördüm ben diyor. Ülkede dolaşmış yeni bir film Belgesel hazırlıyor sanıyorum yıllar sürecek ama çekimi. Ve dolayısıyla yani epey ciddi bir şeyle karşı karşıya kalacağız. Gerek işte Durban'daki Güney Afrika'daki iklim konferansında gerekse de bütün dünyada yaygınlaşan bu yatay ve bir yandan da yerel e, hareketlerin ekonomik bakımdan e, le, lokalize olmaları, yerelleşmesi ve iktidarın gücün de yatay olarak paylaşılmasına giden çok önemli hareketler var. Bunun ne kadar yansı, yansıyacağını görüyoruz. Devlete ciddi bir devletlere, hükümet, politikacılara da ...çok ciddi bir bastırma. Bunun aslında yapıyor. bir güncel örneği bugün... E, ...Mısır'da e, görüyoruz. Hani orada... E, ...insanların taleplerinin... E, ...işte bir askeri... ...rejimle vesayetle... E, ...geçtirilmeye çalışılmasının sonuç... ...çok ağır oldu. E, devam eden... E, ...bir şeye dönüştü... ...duruma dönüştü. E, ve mevcut süreç devam edecek olursa dünyada e, benzer şeylerin yayılmaya başladığını görebiliriz birçok farklı ülkede yayılmaya başladığını görebiliriz ve e, bu şeyde de olabilir hani refah seviyesinin bugüne kadar nispeten yüksek olduğu ve böyle hareketlerin beklenmediği en azından bu seviyede yerlerde de karşılaşılabilir Kesinlikle daha zaten fazla Amerika'da muazzam bir şey ve işte tamam. o zaman e, biraz Ütopya'dan distopyaya da dönebilir böyle bir uyarıda yapmış olalım. Evet, aynı ama dolu tarafta kalmayı tercih ediyorum. Özellikle bu konuda yakın gözlem yapanların, e, katıldığı panellere falan baktığım zaman çok mesela Demokrasi Nahdı e, bu hareketin ta başından beri, okupa hareketinin, işgal hareketinin başından beri bulunan e, insanların da katıldığı e, Patrick Brunner'ın mesela düzenleyicilerden biri ya da bu konuyu bu konuları uzun zamandan beri yazan William Grider'ın Nation dergisinin düzenlediği bir şey vardı. İşte Michael Moore, Naomi Klein ve bu Rinkusen, Patrick Brunner ve William Grider'ın katıldı çok ayrıntılı bir tartışmaydı. Genel devrilme noktasının demokrasiden yana doğru gittiğini gösteren, Umutlu işaretler vardır. Bunu daha uzun boylu konuşmaya devam edeceğiz. Yarından itibaren belki şeyi de Durban'daki konferansı da biraz daha etraflıca izleyebiliriz. Evet bugün zaten açılışı olacak. Evet. Yarına itibaren daha detaylı bilgi de oradan e, belki de doğrudan bağlantılarla e, getirebiliriz. Yapabiliriz. Önümüzdeki haftada daha da direkt ...bunu takip etme imkanına... ...sahip olacağız diye umuyoruz... ...her şey yolunda giderse... ...evet bu arada bir e, şey de söyleyelim... Hani ...her şey yolunda gitmezse Durban'da... ...2300 e, senesinde... ...dünyada sadece... ...kutup, kuzey Kutbu çevresinde... ...kutuplar çevresinde yerleşim olabilecekmiş... ...bunu da hatırlatalım... ...ama iyi bir haberle bitirelim... ...yine dünyaya benzeyen ve yaşama ilverişli hmm. olabilecek... ...bir gezegen keşfedilmiş nasıl hatırlatılır... ...yaşasın, tamam işte... Peki bitiriyoruz. Bitirirken Maria Ferranduri'nin doğum günü bugün 1947'de bugün doğmuştu. Ve önemli bir şarkıcı pek çok aynı zamanda da sivil haklar ve demokrasi savaşçısı olduğunda söyleyelim. Mikis Theodorakis'in Toyelastopedi adlı şarkısıyla hem Mikis Theodorakis hem de Maria Faranduriye kulak vermiş oluyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. Thank yeah. you. custo quando astiro da vi e canna para era stinandis menigi bel mio cuore che lei spora ti caftri spasse cardiamoha e toglie la stobe di e che andar a Gelo dopo Anc'a te ma di un ragazzo radi sti tutto sari passiste sto gelaso be regi opino di Açık gazete. kastenin tekrarını gece 01'den itibaren dinleyebilirsiniz.